Allah'ı sev. Baksana ne kadar çok nimetler vermiş. Sevilmeye layık değil mi? Kendi cinsinden bir kimseye aşık olabilirsin. Aşık olduğun kimse pek yakın bir zamanda yüzünün nuru sönebilir. Güzel gözleri, nuru da çekilebilir. Gül siması sağrabilir. sararabilir. kamette kametle bükülebilir. Fakat Allah sevgisi böyle değildir. Bu aşkı mecazi sevdiğin maşukanın her emrini dinlemeye, her emri infaz etmeye hazırsın. Seni yoktan var eden, bir katilen meniden halk eden, ana rahminde, hayız kanıyla, kudret fırçasıyla seni istediği şekle koyan, göz verip gösteren, kulak verip işittiren, ayak verip yürüten, el verip tutturan, lisan verip söyleten, yazdıran, çizdiren ve seni bütün mahlukatın en mümtazı olarak yaradan, bütün malukat senin emrine verilmiştir. Cennet, cehennem, kürsi, arş, her şey senin için yapılmış. Hatta bir hadis-i de ey beni Adem, bütün mevcudatı senin için halkettim, seni kendim için halkettim diyor. Ve ilan etmiş, şöyle ilan etmiş. Estaizu billah, ve ma ahlakdül cinne vel insa illa ''Biz görünen de görünmeyen kuvvetleri, insanları ve cinnileri ve melekleri ancak beni bilip bana ibadet etsinler için halka dedim diyor Cenab-ı Hak Celle ve Tekadis Hazretleri. Bir takım melekleri vardır, onların vazifeleri vardır. Hükümet-i memurlarıdır. Fakat cinlerle insanlar mücerret vazifeleri, Rabbi bilmek, Rabbi bulmak, Rabde olmak, Rabb ile olmak, Allahla olmak, Allah'lı bir gönle malik olmak şerefi insanoğluna verilmiştir ki... Evveli Adem'dir, Allah'ın halifesidir. Hallemel Adem'el Esma'ya malik olmuştur. Senin tabi olduğun peygamberin ki cümle peygamber ona tabidir. Cümle peygamberlerin seyidi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Rahmetelil Alemin'dir. O hem Esma'ya, hem Esifat'a, hem Zat'a aşinadır. Peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkında Cenab-ı Hak Kitab-ı Kerim'inde çok birçok ayetler indirmiş... Anlayanlar ve görenler Resulullah'ı Resulullah'ın nurundan istifa ederek Resulullah'ı görmüşler. Nur olmayınca Peygamber görülmez sallallahu aleyhi ve sellem.